İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Nuh tufanından kurtulan müminler, yer küre üzerinde düzenlerini kurmuşlar, Allah'a iman etmişler, Nuh peygamberin uyarılarını dikkate alarak, Hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürmüşlerdi. Aradan geçen uzun yıllar, Beraberinde yozlaşmayı, isyanı ve itaatsizliği getirmişti. Sanki isyan edip de tufanla helak edilen kavmin nesli değillerdi. Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından olan Ad'ın soyundan gelenlere Ad kavmi denmişti. Bu kavim atalarının başına gelenleri unutmuş, isyan ve sapıklıkta atalarıyla yarışır duruma gelmişlerdi. Ad kavmi bugünkü Yemen civarında Hadramut şehrinin kuzeyine yerleşmişlerdi. Yerleştikleri yerlerde çokça kum tepeleri bulunduğu için bu yerler Ahkaf diye de anılmaktaydı. Ağd iri kıyım insanlardan meydana gelen bir kavimdi. Son derece güçlü kuvvetli insanlar oldukları için de evlerini büyükçe yapıyorlar, hatta bu konuda birbirleriyle yarışıyorlardı. Onların bu durumu Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikrediliyor... أَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوْ لَمْ يَرَ Allah'ı ki gelince onlar da hemen yeryüzünde haksız yere kibirlendiler ve dediler ki, ''Bizden kuvvetçe daha şiddetli kim vardır? Bir düşünmediler mi ki, muhakkak onları yaratmış olan Allah, o kuvvetçe onlardan daha şiddetlidir ve bizim ayetlerimizi inkar eder oldular?'' Ağt kavmi her geçen gün biraz daha azıyor, sapıtıyordu. Allah, Celle Celaluhu, doğru yola gelsinler diye onlara birçok peygamber gönderdi. Bu gönderilen peygamberlerin uyarılarını dikkate almadılar. Bu gönderilen peygamberlerin uyarılarını dikkate almadılar. Ve işte o da attır ki Rablerinin ayetlerini inkar ettiler ve onun peygamberlerine asi oldular ve her bir inatçı zorbanın emrine uydular. Ad kavmine gönderilen peygamberler bir sonuç alamadı. Her tebliğcinin ardından onların isyanları biraz daha arttı. Son olarak da Ad kavmine peygamber olarak Hud aleyhisselam gönderildi. Wa inna Aad ekahum at Kammine de kardeşleri Hud'u peygamber gönderdik dedi ki Ey kavmim Allah'a kulluk edin Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Put Aleyhisselam'ın ikazını ciddiye almadılar. Onunla alay ettiler. Kâl <gülüyor> el نا كفر من قومي إن لنا رأك في Kaminden kafir olan bir cemaat dedi ki: Muhakkak biz seni beyinsizlik içinde görüyoruz ve biz seni her halde yalancılardan sanıyoruz. Alâ ya kavmî le bi ve lâ Dedi ki, ey kavmim, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Fakat ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Übellikum risalati Rabbi ve ana lekum nasihun Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum ve ben sizin için bir güvenilir öğüt vereceğim. <gülüyor> Kul kıbsta Yoksa sizi korkutmak için size Rabbiniz tarafından bir zikrin sizden bir kişi vasıtasıyla gelmesine şaştınız mı? Hatırlayınız ki sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılışta fazla bir kuvvete, güce erdirdi. Artık Allah Teala'nın nimetlerini hatırlayınız ki kurtuluş bulabilirsiniz. Şirkin küfrün, isyanın dili tektir. Ağd kavmi, Put aleyhisselamı dinlemedi. Onlardan öncekilerin ve onlardan sonra gelecek olan isyancıların yaptıkları gibi, onlar da yüce hakikat karşısında atalarının putlarına sığındılar. Kalu Ecik. Altyazı Dediler ki, sen bize yalnız bir Tanrıya tapmamız ve babalarımızın tapmakta olduklarını terk etmemiz için mi geldin? Haydi, eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, bizi korkuttuğun şeyi bize getir bakalım. Peygamberden azab isteme tarihsizliğini yaşıyorlardı. Rahmet kapılarına kadar gelmişti ama onlar rahmet yerine belayı tercih ediyorlardı. Onların bela talebine Hud aleyhisselam şu karşılığı veriyordu. İnniylekum Resulun Emin Şüphe yok ki ben sizin için bir güvenilir elçiyim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve ma eselukum Ve buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımsa ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksek tepede bir alamet bina edip eğlenir misiniz? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ Ve bir takım sağlam köşkler ediniyorsunuz. Sanki daimi kalacaksınız. Ve şiddetle tutup yakaladığınız zaman, zorbalar olarak şiddetle yakalamış oldunuz. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا اللَّذ۪ي أَمَدَّكُمْ bima تَعْمَلُونَ أَمَدَّكُمْ Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve o zattan korkunuz ki bildiğiniz şeylerle size yardım etti. Size davarlar ve oğullarla yardım etti. Ve bağlarla, ve ırmaklarla yardım etti. İni a e kafu alaykum Hud Aleyhisselam'ın bütün bu tebliğleri bir işe yaramadı. Ancak kavminin sapıklığını arttırdı. Güçlü kuvvetli olmalarına güveniyor, yaptıkları işlerden gururlanıyorlardı. Hud Aleyhisselam'a karşı çıktılar. Altyazı <gülüyor> M.K. Dediler ki, öğüt versen de veya öğüt verenlerden olmasan da bizce birdir. İn hadâ illâ hulukul evvelîn. Bu, evvelkilerin adetinden başka bir şey değildir. İn Keltü Al Allahı Rabbi Rabbikum. <Sessizlik> Şüphe yok ki ben, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah Teala'ya tevekkül ettim. Hiçbir hareket sahibi hayvan yoktur ki, İlla onun perçeminden tutan odur muhakkakî benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Kâlû <gülüyor> yâ mudunâ bi bayyinatin ve mâ nahnu bitârikîn ve ma leke Dediler ki, Ey Hud, sen bize açık bir delille gelmedin ve biz de senin sözünden dolayı kendi tanrılarımızı terk edici değiliz ve sana inanan kimseler de değiliz. Hiçbir peygamber yoktur ki, açıkça, Kavminin net bir şekilde anlayacağı deliller getirmesi. Hud aleyhisselam da kavminin iman etmesi için yeterli delilleri getirmişti. Bakar kör olanlar bu delilleri görmediler. Her inkarcının yaptığını yaptılar ve daha büyük bir delil istediler. Ve kâlel-lezîne lâ لَقَأَنَا لَا أنزل علينا الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا فِي Ve bize kavuşmayı ümit etmeyenler dedi ki, bizim üzerimize melekler indirilmeli değil miydi? Veya Rabbimizi görmeliydik. Ant olsun ki onlar nefislerinde bir büyüklük görmüşlerdir ve büyük bir azgınlıkta bulunmuşlardır. Fain towlou, fakad ablo tukma, ırslıt bii ileykom. قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إِنَّ لا رب بيعنا كل شيء Artık siz yüz çevirirseniz ben size kendisiyle gönderilmiş olduğum şeyi muhakkak ki tebliğ ettim. Ve Rabbim sizden başka bir kavmi sizin yerinize getirir ve siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Şüphe yok ki Rabbim her bir şey üzerine gözeticidir. Kaçınılmaz sona doğru hızla yaklaşılıyordu. Hud aleyhisselam bütün ümidini yitirmek üzereydi. قال قد وقع عليكم من ربك رجس غضب Dedi ki, üzerinize şüphe yok ki Rabbiniz tarafından bir azap ve bir gazap indi. Kendinizin ve babalarınızın takmış olduklarınız bir takım adlar hakkında benimle mücadelede mi bulunuyorsunuz? Allah Teala onlara dair hiçbir delil indirmiş değildir. Artık bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Hud aleyhisselamın bunca uğraşmasına rağmen en küçük bir ilerleme olmamıştı. Eğer isyanlarında devam ederlerse, azabın yakında geleceğini kesin bir dille söylemesine rağmen kavmi aldırış etmiyordu. Ve mâ bi Ve bizler azaba uğratılacak da değiliz. Hud aleyhisselam artık iyice anlamıştı ki, yapılacak olanlar yapılmış, vaat edilen azabı beklemekten başka çare kalmamıştı. Kendisine iman etmiş bulunan, az sayıdaki ashabıyla birlikte, Rabbinin azabını beklemeye başladı. Kâle <gülüyor> Rabbi, <gülüyor> Peygamber Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol. Allah şöyle buyurdu. Biraz sonra elbette ki pişman olarak sabahlayacaklardır. Hud aleyhisselam havada zaten bir olağanüstülük sezmişti. Vahyin gelmesiyle azabın bu gecenin sabahında olacağını anladı. Asabını bir mahalle topladı. Onlara da durumu anlattı. Allah celle celaluhu bu aleyhisselam ve onunla birlikte inananların bu gelen azaptan kurtulacağını bildirmişti. Fe enjayyinahu rahmetin minna ve bunun üzerine onu ve kendisiyle beraber olanları bizden bir rahmet olarak kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmiş olmayanlarınsa kökünü kesiverdik kellebet adun fekeyfe kâne azâbi ve nûzûr at kavmi peygamberleri Hud'u yalanladı da azabım ve tehditim nasılmış gördüler İnna. Örselnâ aleyhim rihan sarsaran Biz onların üstüne uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu. Fekeyfe kâne Nasılmış benim azabım ve uyarılarım? Alemlerin Rabbinin azabı gelmiş, o kibirlenenler, böbürlenenler, o inkarcılardan ve isyankarlardan eser kalmamıştı. Hepsi cezalarını çekmişti. Sadece bu dünyada çektikleriyle kalmayacaklar, ahiret hayatında da çetin bir azapla karşılaşacaklardı. Rabbimiz, Geçmiş peygamberlerin kıssalarını bizlere ibret alalım diye göndermiştir. Yeter ki biz ders almasını bilelim. Alam ye'tikum nebe'ul lezine min qablikum kavmi nuhin. No. <laughs> وَاِنَّا لَف۪ي Size sizden evvelkilerin Nu, At ve Semut kaminin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberleri gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizelerle gelmişlerdi. Onlar ellerini ağızlarına itmişler ve demişlerdi ki, biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyi inkar ettik ve biz kendisine bizi davet ettiğiniz şey hakkında şüphe yok ki, kuşkulandırıcı bir şüphe içindeyiz. Geçmiş Ümmetlerden Haberler